Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta güzel bir sergiden bahsedeceğiz. Hem güzel hem çok anlamlı. Su Hakkı kampanyasının çalıştığı çok önemli bir alan üzerine HES'ler, barajlar bunlarla ilgili, Türkiye'deki HES'lerle, barajlarla ilgili bir sergi açıldı. 25 Nisan'a kadar da Reya Sürans Galerisi'nde sergilenmeye devam edecek. Bu serginin sanatçısı, fotoğrafçısı Murat Germen e, bizim konuğumuz olacak. Telefonla bize bağlanacak bugün. E, orada mısınız? Murat e, ben hocam. buradayım ha. Merhabalar. Nasılsın? Mer Merhaba. Nasılsın? E, i̇yiyim valla seni sormalı. Çok güzel şeyler evet, e, yapıyorsun. Çok sağol. Çok teşekkürler. Evet. E, valla senin, sizlerin yaptıklarının yanında e, benimki e, şey işte sadece onlara dikkat çekme çabası yani. Aha. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz <gülüyor> bu güzel sözlerin evet. için. Şimdi birazcık daha hani bahsedelim. Aslında sen söylesen birazcık anlat. Nasıl başladı? Tamam. Yani bu sergi fikri nasıl ortaya çıktı? Bu çünkü birkaç günde yapılmış bir şey değil. Hı hı. Uzun erimli bir şey aslında. Nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı da sen adımları attın? E, tamam. E, şöyle e, şimdi benim e, zaten suyla ilgili çok böyle yakın bir e, ilişkim e, var. Yani şöyle demeye getiriyorum. Hani İçinde olmaktan, suya bakmaktan çok keyif alırım. Ya beni bir şelalenin başına koy, bir saat, iki saat bırak, bir daha yanıma uğrama, öyle baka, baka dururum yani. Evet. Ve onun dışında işte hani yeteri kadar maalesef denize erişimim olmuyor ama işte yüzmeyi çok severim şu bu falan. Bir de hep böyle hani ideal şehir... Tanımlamaları yapılır ya bazen böyle hani nerede yaşamak isterdin falan filan diye. Evet. Ee, tabii yaşanacak bir sürü güzel şehir var ama benim böyle ilk olmazsa olmaz iyi şehir gerekliklerinden bir tanesinde hep su var. Yani ya bir Hı -hı. nehir olarak ya da bir deniz olarak ya da mümkünse her ikisi birden. Evet. Ee, o, o şehirde olursa o şehir benim için yaşanı, yaşanılası bir yer haline. Geliyor. Hı hı. Bir de yani bu zaten dediğim gibi içsel bir bağ yani hı hı. bir de onun da ötesinde bu hani e, e, siklik olarak devam eden hani çeşitli kuraklık dönemleri oluyor ya ve hani hı hı. bu kış öncesinde bir tanesine denk geldik barajlar çok ciddi %10'lu evet. %10 seviyelere indiler falan ve hani hepimiz çok endişe ettik. Ee, ve e, ben de kaç zamandır hani e, suyla ilgili bir şey yapmaya e, niyetliydim. E, bu kuraklık da e, bana e, e, bir sinyal verdi bir çeşit ve artık <gülüyor> e, bir yola çıkmanın zamandır e, dedim. Evet. Murat Bey merhaba. Mer Hoş merhaba. Geldiniz. Şimdi ben sergiyi maalesef daha izleyemedim ama sergi bir fotoğraf sergisi ilk önce onu söyleyelim ve HES ve Baraj projelerine ilişkin çektiğiniz fotoğrafların yer aldığı bir sergi. Bu çalışmanın alanını biraz tarif edebilir misiniz? Bizim elimizde var ama bilgiler sizde işte hangi bölgelerde bu çalışmaları sürdürdünüz ve sonrasında da gördüğünüz tablolar neydi diye konuşursak. Tamam. Şöyle şimdi aslında bu HES inşaatı furyasının tüm Türkiye saatine yayıldığını söylemekle başlamak lazım. Hatta sergide yer alan ve Superpool Mimarlık Ofisi tarafından hazırlanan bir HES haritaları. E, haritası var. Türkiye satına nasıl e, bu projelerin yayıldığını gösteren. Aslında e, benim niyetim e, bu o, bölgelere gidip temsili e, e, yani o bölgeyi temsil eden e, projeleri hepsini çünkü çekmem imkansız. Çok, hı hı. çok fazla sayıdılar. E, yani Birçok bölgeden e, buraya e, fotoğraflar koyarak e, bu işin ne kadar ciddi büyük boyutta bir şey olduğunu kanıtlayabilmekti. Fakat biraz sona kaldı. Özellikle Batı Karadeniz İstanbul civarı ve Batı Akdeniz'de gitmek istediğim yerler vardı. Onlara e, e, e, bu son e, Hüseyin Mesir tatilinde gitmek üzere plan yaptım 10 gün bir gezi. Fakat e, tam o sırada bütün Türkiye'ye kar bastı ve <gülüyor> e, e, gidemedim e, maalesef. Evet. E, Tabi bu arada iyi ki e, Türkiye'ye kar bastı. Bu da demek oluyor ki e, önümüzdeki e, yıllar, bir iki yıl hiç olmazsa e, sanıyorum e, yeraltı su kaynaklarımız aslında, evet. biraz daha zengin olacak. Zorluk e, çekmeyeceğiz bir miktar. E, ee, i̇nşallah öyle bir etkisi olur. Ee, sonra şöyle e, ama bu projeyi e, yani yapamadım tamam ama e, hiç olmazsa e, belki ileri vadede bu projeyi sürdürebilmek için yani sadece bir sergi olmakla kalmayıp bunun e, inşallah ileride de devam edebilmesini sağlamak için de belki bir vesile olacak. Şu an e, gerek e, belki ulusal gerekse de uluslararası e, bir, bir, bir iki kaynaktan. ...mali destek arama e, e, niyetim var... ...ve 2016 yılında da... ...bu gidemediğim yerlere gidip... E, ...oralarda e, bu çalışmayı... E, ...sürdürme niyetim var. Evet, çok güzel. Peki, e, şimdi... ...sen oralarda gezerken... E, ...pek çok insanla da tanıştın... ...zaten fotoğrafları gördüğümüz zaman... ...bu fotoğraflarda su olduğu kadar... ...insan da var, halklar da evet. var. E, bu... hani ...nehirlerin su... Ve nehirlerin ve insanların su hakkı mücadelesini izleme şansına eriştin, insanlarla konuştun ve hala da ilişkilerin devam ediyor. Evet. Benim merak ettiğim yani bunların bu mücadelelerin ortak noktasını gördün mü yani sence var mı böyle bir şey varsa da ne olduğunu düşünüyorsun nasıl tanımlarsın? Ya bir kere sanıyorum hani büyük şehirden biraz daha fazla ilgi olması gerektiğini düşünüyorum belki birleştirici anlamda yani bu büyük şehir İstanbul olabilir, Ankara olabilir, İzmir olabilir, diğerleri olabilir. Çünkü yerel anlamda aslında bayağı ciddi bir direnç var ve insanlar da birbirlerini sosyal medya aracılığıyla tanıyorlar. Yani mesela şöyle ben Ahmetler Köyü'ne... Hı hı. gittiğimde e, toroslarda hı hı. E, oradaki e, insanların e, mesela Mersin'deki e, e, şu an ismini tam e, gene unuttuğum şey Boğaz e, diye Boğazla başlıyordu e, köyüne de ama şu an e, hatırlayamadım tam ismini hı hı. E, o, o oradaki mücadeleyle. Ee, mücadele verenlerle ilişki içinde oldukları ee, ve birbirlerini e, e, davet ettiklerini öğrendim. Ki bu müthiş hı hı. bir şey yani e, şey yani hem birbirlerine haberdarlar onunla da yetinmiyorlar. Ee, e, ziyaretler ve iadeyi yani? ziyaretler söz konusu ee, ve e, bayağı ciddi e, bir bilinç ve e, karşı duruş tepki e, var e, bu diğer insanların, diğer yöredeki insanların, diğer e, e, coğrafi bölgelerdeki insanların da e, bu mücadeleyi veriyor olmalarını, e, olmalarını duyduklarında e, bana kalırsa heyecanları artıyor, cesaretleri artıyor ve e, hani ülke çapında Hı -hı. E, birlikte e, hareket e, e, etmeye yönelik bir e, umutları oluyor diye düşünüyorum. Fakat gene de e, Hı -hı. bana kalırsa e, bu e, yani farklı bölgelerdeki e, hareketlerin e, bir şekilde bir e, birleşmesi lazım yani belki bir sempozyum e, düzenlemek aracılığıyla veya belki bir festival e, aracılığıyla hmm. e, bu insanların e, bir araya getirip e, uzun vadede sürdürülebilir bir e, e, direniş politikası nasıl belirlenebilir bunları tartışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. E, mesela ben de öyle bir etkinlik e, olabilse e, çok isterim ki. Ee, hani oraya e, geleyim, elimdeki belgeleri göstereyim. Ee, evet. e, ondan sonra e, insanların e, çünkü e, şöyle diyeyim ben size mesela Ahmetlerdeki, e, Toroslar'daki e, Ahmetli Ahmeter köylülerinin, e, e, örneğin bir art filmde ne kadar ciddi bir dua tahribatı olduğundan çok haberi olduklarını e, e, sanmıyorum. Evet. E, ve e, benim bu gittiğim bölgeler içinde en tabi e, hani e, içimi yakan. Doğu Karadeniz ve özellikle de Artvin evet, oldu. Çoruh üzerindeki hislerden bahsediyorsun herhalde. Evet yani bu şey Çoruh aynen hı hı. yani Çoruh'un üzerinde zaten şu anda üç tane hayli büyük baraj var yani bir tanesi Borçka diğeri Muratlılar var. Derinler evet, de Barajı, en büyük barajların hepsinden. Evet. Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da yükseklik itibariyle altıncı büyüğü diye geçiyor. Bir de o yetmemiş gibi Hı -hı. şu an inşaatı sürmekte olan ve Artvin'in ünlü Yusufeli ilçesine evet, tamamıyla sular altına alacak. Evet. Bir Yusufeli barajı geliyor Hı. ki iddia şöyle dünyanın sanıyorum üçüncü büyük barajı olacak o bittiğinde. Evet. Ama tabii bunun getirdiği hani eskiden üzerine rafting yapabildiğim, yapılabilen beyaz sularıyla ünlü Türkiye'nin belki en coşkulu nehirlerinden bir tanesi olan Çoruh tamamıyla bir e, gö, e, baraj gölleri silsüvesen dönüşmüş durumda. Yani, i̇şte Ondan e, e, ilgili Murat Bey şöyle bir şey hı hı. söylemişti hı hı. Veysel Eroğlu yanılmıyorsam ee, Yusufeli barajıyla yerleşkelerde de değişiklikler olacak. Baraj hı hı. manzaralı yeni yerleşkeleri olacak. Daha ne istiyor insanlar demişti. <gülüyor> <gülüyor> e, yani e, şey, bu tür pişkin cevaplara o kadar alıştık ki artık evet, diyecek bir şey ee, yoksa şey iyi yani, söyleyemiyor yani, yani, insan üzerine e, bir tartışma bile geliştiremiyorsunuz böyle bir lafın üzerine yani bu laf söylendiği yerde kalmak durumunda kalıyor e, yani o kadar Hı -hı. mantık ötesi e, yani insanın da şey diyesi geliyor te aslında hani o zaman sen pılını pırtını topla gel sen o baraj sen e, burada yaşa yani. yerleş bakalım yani <gülüyor> Aynen öyle. Evet daha evet. konuşulacak çok şeyimiz var. İkinci bölümde devam ederiz. Bir bu kadar hani nehirlerden bahsettik. Şimdi birazcık da müzikle nehirlerden bahsedelim. Fuat evet. Saka'dan dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza zaten devam edeceğiz. Asar derelerini dinliyoruz şimdi. Evet. Altyazı hakkında devam ediyoruz. Konumuz, e, konuğumuz Murat Germen. Sanatçı, fotoğrafçı, akademisyen, mimar. E, pek çok şey daha söylenebilir. E, bizim bugünkü ele aldığımız konuda yüzde beş adlı bir sergi. 25 Nisan'a kadar Meli Resurans Galerisi'nde sergilenmeye devam edecek ve konumuz HES'ler. Türkiye'nin dört bir yanındaki HES'leri ve onların e, yaptığı, hani ortaya çıkardığı doğa yıkımını, toplumsal yıkımı e, Murat Hoca anlatıyor. Evet son olarak biraz anlattınız oralarda neler gördüğünüzü. Bir şey daha soracağım şimdi. Yani bu küçücük HES'ler kuruluyor Karadeniz'de özellikle. Karadeniz'deki minicik derelerin üzerine küçücük mikro HES'ler kuruluyor. Ve deniliyor ki enerji ihtiyacımız var. Bu ülke işte gelişiyor, kalkınıyor. Bu yüzden de bunları yapmak zorundayız. Şimdi bunlardan gelen enerji büyük ihtimalle devede kulak. Çok az bir miktarda. Orada gittiğiniz zaman insanlarla konuştuğunuz zaman insanlar yani bunların enerji projesi olduğuna inanıyorlar mı? Onların fikri nedir bu konuda? Ya şöyle zaten evet bu konu çok önemli bir boyutu için. Serginin adı zaten buna dikkat çekiyor yani yüzde beş. Ben bir ufak bir araştırma yaptım internette hani gelişmiş ülkelere bakayım dedim üç ayrı kıtadan işte bir tanesi Japonya, diğeri Almanya diğeri hı hı. de Amerika şimdi Amerika yüzde altı küsür Almanya yüzde üç gibi Japonya'da da sanıyorum yüzde dört bu sıralamaları yanlış hatırlamıyorsam hı hı. ve dünyada da genel anlamda biraz böyle bir ortalama değer verirsek yaklaşık yüzde beş gibi bir e, e, yüzde çıkıyor e, enerji üretimi içerisinde Şimdi e, bu kadar küçük bir yüzde için bu kadar büyük bir e, doğa tahribatına değer mi? Aslında benim hmm. serginin e, bütün e, üzerinde durmaya çalıştığı ana konu bu hmm. e, Şimdi tabii enerjiye de e, ihtiyaç var şüphesiz e, Ama e, hani e, benim şöyle bir e, e, buna karşılık verecek bir cevabım var Şimdi biz hiçbir tasarruf yapmadan yani diyelim işte bize dayatılan şu bizim 10 birim enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu 10 birim için e, enerji üretimi yapmalıyız Hı. gibi bir şey dayatılıyor. Evet. E, e, ben de diyorum ki tamam peki ama biz ondan önce e, biz bu 10 e, birim enerjiyi e, 8'e, 7'ye, 6'ya düşürmeye çalışsak bir şekilde çeşitli tasarruf önlemleriyle e, ondan sonra e, e, arta kalan, geri kalan e, enerji e, e, birimine Yönelik bir üretim e, stratejisi izlesek olmaz mı diye bu ne yazık ki e, böyle bir strateji e, izlenmiyor e, ve e, onun da ötesinde e, e, hani yenilenebilir e, enerji e, kaynaklarından yeteri Hı -hı. kadar faydalanıldığından da emin olamıyor insan yani e, güneş e, ve e, rüzgar. rüzgar enerji üzerinden elde edilen enerjinin şu andaki şu anda gelişmiş ülkelerde payı her geçen gün geçtikçe artıyor evet. ve burada önemli konu şu sanıyorum yani çok ciddi iklimsel ekolojik bazı sorunlar bekliyor bizi buzulların erimesi gibi evet. sıcaklıkların değişmesi gibi ne bileyim yani Sudan, Arabistan gibi çöl iklimi olan bir yere birden büyük parçalı doluların buz parçalarının yağması gibi falan böyle çok tuhaf davranan bir iklim ile karşı karşıyayız bizim açtığımız yaralardan dolayı ve buna rağmen yani insanlar bir durup düşünmek istemiyor ya biz ne yapıyoruz? Ee, ve bunun ileride sonu nereye varacak diye Hı -hı. Ee, Şimdi su, suyla ilgili de malum e, hani birçok kimse artık diyor Yani şu an e, savaşların önemli bölümü petrol için e, ve genelde enerji için Hı -hı. E, yapılıyor Hı -hı. Daha ileriki e, su e, artık su üzerine yapılacak savaşlar diye Dolayısıyla artık su e, zaten kutsaldı iyice kutsallaştı Evet. Ee, ve e, bu, burada e, gerçekten e, dünya hani var oldukça güneş bir şekilde olmaya devam edecek ve dünya e, var oldukça rüzgar bir şekilde esmeye devam edecek. Fakat evet. e, dünya durdukça e, eskisi kadar artık su e, kaynağımız olmayacak. E, yani sanıyorum 2030'da e, dünya bir e, genel dünya, dünya çapında bakıld e, bakıldığında 2030 çok çok yakın tarihten bahsediyoruz. Evet. Dünyada su ihtiyacının sadece %60'ı karşılanabilecek gibi bir yerde bir istatistik okudum geçenlerde. Hı. Bu da çok korkutucu bir istatistik. Hı. Ve tabii bu işin daha global bölümü daha yerel ölçeğe inersek yani sorduğunuz soruya cevaben Hı. yerel hani Lokal direniş gösteren insanlarda bunun kesinlikle enerjiyle bir alakası olmadığını hmm. daha önce rahatlıkla ve çok daha ucuza erişebildikleri suya şu an çok daha zor ve çok daha büyük bir masrafla erişebilme tehlikesi içinde olduklarından ve dirençli dirençlerin bundan kaynaklandığını söylüyorlar ve e, suyun e, atışının değişmesi, suyun varlığının değişmesi oradaki mikro e, iklimin e, ve e, ekosistemin e, de, değişmesine de yol açıyor çok e, doğal olarak e, ve e, e, dolayısıyla e, flora değişiyor, flora değişince fauna değişiyor, e, arılar artık eskisi gibi çalışmamaya başlıyor. Ne e, polen transferi e, oluyor, ne aracılık e, yapabiliyorlar, ne bal üretilebiliyor, ne doğru dürüst tarım yapılabiliyor. Aslında çok di, di, korkunç bir çöküşten bahsediyoruz. Evet. Ve e, yerel insanlar orayı çok iyi tanıdıkları için bu çöküşün çok iyi farkındalar ve o yüzden direniyorlar. Evet, yani e, çünkü burada sadece şey meselesi de değil. Hani toprak kaybı değil, sanki hayatlarını kaybedecek gibi direniyor pek çok insan. Evet, evet, evet. Yani şey ben, yani bir iki kişinin e, hani... Tabii ki işim vermeyeceğim. Ee, yani bu konuda diretirlerse ve bu suyu benim elimden almaya gerçekten kalkışırlarsa ben e, silahımı alıp e, dağa hmm. çıkarım dediğini hatırlıyorum. Evet. E, yani, e, e, yani bu kadar ciddi insanlar. Çünkü yani, yaşam yani. yaşam şartları su belirliyor ve o olmadığında yaşayamayacağını öngörüyor. Bundan dolayı yaşama tutunuyor aslında. Evet. Yaşam ve ölüm arasında bir şey mücadele. Evet yani onların üzerinde durduğu konu ki biz hani büyük şehir yaşantısının şu an ne yazık ki tek belki odaklandığı konu mülkiyet meselesi. Yani her şey hmm. bir mülkiyet üzerinden ve o mülkiyete kim sahip olacak hangi erk o mülkiyeti elinde tutacak üzerinden bir tartışma yapıyoruz. Yani aslına bakarsanız bu işte şu anda içinde bulunduğumuz siyasi durumla da. E, e, direkt e, alakalı yani e, bu sefer de oy mülkiyeti üzerinden bir sürü e, hmm. tartışmalar yaşanıyor insanlar birbirlerine hakaret ediyorlar e, çok ciddi bir itiş kakış var falan e, halbuki oradaki yerel insanın e, bu direnci mülkiyet üzerinden değil ya, e, yani e, ben mesela ilk e, benim e, konsept metnini e, suyun gerçek sahipleri e, diye e, yazmıştım. Sonra e, bir, bir dakika dedim ya bunlar yani, e, mülkiyet için mücadele etmiyor ki bu insanlar. E, yani suyun gerçek yakınları demeyi daha sonra e, sahip yerine yakın evet. e, kelimesini e, seçtim çünkü hani suya yakın insanlar suya ve suya bir çeşit e, hani e, entegre bir çeşit akraba gibiler gibiler suyla. Ve e, su, suya sahip olup da onu bir şekilde kendi amaçları, salt kendi amaçları için kullanmak istemiyorlar sadece bütün o yerel ekosistemin kendi yaşam biçimlerinin sürdürülebilmesi için o suya ihtiyaçları var. Dirençleri bundan. Yoksa evet. kimsenin o suyu şişeleyip de başkalarına satmak gibi bir niyeti yok. Evet. o yüzden bu yani bu bu çok saygı duyulası bir mücadele ve insanların bir an durup düşünüp demesi lazım ki ya biz biz bu insanlara kulak verelim. Yani boşuna hayatlarını tehlikeye atmıyorlar burada. Evet. Evet, vaktimiz azaldı, hatta bitti bir de diyebiliriz ama <gülüyor> evet. son olarak e, daha da geliştirmeyi düşünüyorum demiştiniz. E, bu kentlerdeki su sorunuyla ilgili bir şey yapmayı da düşünüyor musunuz çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Pardon hangi su sorunu onu duyamadım? Kentlerdeki su sorunu. Kentlerdeki ee, tabi tabi yani aslında işin o boyutunu da incelemekte kesinlikle fayda var. Bir de zaten benim daha önceki kent plancılığı ve mimarlık geçmişlerimden dolayı evet. kente odaklanmış üzerine yani odaklandığım çalış, çalışmalarım var, serilerim var. Dolayısıyla bu ikisini yani şu an itibariyle işte tam doğa ortamına geçip bu inşaat furyasının, kentteki inşaat furyasının doğaya da nasıl sirayet ettiğini bir şekilde ispatlamaya çalıştım kendimce. Ama hakikaten bundan sonraki aşama ben çünkü kentten kopamayacağım hala burada yaşıyorum evet. sonuç itibariyle. Bundan sonraki aşamada ee, bu iki e, alan arasında yani kent ve kır arasındaki e, su üzerinden bağ kurmak aslında çok e, doğru Aynen. bir yön olur. Aynen. Ki Akgün'ün çok güzel bir önerisi oldu bu e, anlamda. E, şey yani ben de e, hani su hakkı kampanyası ve suyla e, ilgili mücadeleyi devam ettiren... Her türlü gruba hani ben de nasıl yardımcı olabilirim bir görsel belgeci olarak hı hı. bunun peşindeyim. Dolayısıyla evet yani çok doğru bir yön. Bundan sonra sanıyorum kentteki su problemine odaklanmak çok doğru bir yön olacak. Tamam evet, böylece sizden söz almış olalım. Söz al. <gülüyor> Birlikte bir şeyler yapalım. Tamam. Tamamdır, tamam. Tamam, Tamamdır, çok söyle. teşekkür ediyoruz ben katıldığın teşekkür için programımıza. Hatırlatalım serginin yerini evet. bir daha, ismini. Millirea Sörens Galerisi, Nişantaşı'nda zaten. 25 Nisan'a kadar bu muhteşem sergi devam ediyor. Muhakkak gidin ve o güzel fotoğrafları hem acının hem de güzelliğin fotoğraflarını bir arada görmüş olursunuz. Evet. Peki çok teşekkürler Elinize Murat sağlık. görüşmek üzere. Ben, ben çok teşekkür Hı. ediyorum. E, ayrıca katalog için yazdın o şahane metin içinde tekrar tekrar teşekkür teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Evet Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Su Hakkı